الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى محمد ربي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <coughs> İnsanları mahşerlerine toplayacak bir ateşten bahsediyorduk. Kıyametin son e, alameti olarak. Ve bununla beraber bu toplanma yerinin Şam olacağını, Allah Resulü ve Vesselam'in Şam ile ilgili Allah'tan teminat aldığını ve o gün imanın orası olacağıyla ilgili hadisleri paylaştık. Bununla ilgili Konuya devam edeceğiz. Allah Rasulü Sattı Vaselem Şam diarı için bereket duasında bulunmuştur. Buhari'de geçen bir hadis şerifte Allah Rasulü ve Vaselem İbni Ömer'in rivayetine göre şöyle buyuruyor: "Allahım bārık lēna fi Şāminē, Allahım bārık lēna fi Yemānē, Allahım Şam diarımızı bize bereketli kıl, Allahım Yemen diarımızı bize bereketli kıl. Buhari Fiten el Fitnetu min kibelil meşrik. Yani fitneler doğu tarafındandır babında. Hatta bu hadisin tam metninde, tam metninde Allah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Allahumme barik lana fi şamina, Allahumme barik fi yemanina." Ya Rabbi bize şamımızı e, bereketli kıl Yemenimizi bereketli kıl oradan bir tanesi diyor ki ve Irak yine diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam Irak'ımızı da yani Irak'a da dua et bu manada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır çünkü fitne oradandır daha önce de geçtiği gibi ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın nuzulu Şam'a olan Şam'a olacak ve Deccal ile savaşmak için müminler Şam'da toplanacaktır Evet aynı şekilde bu Şam'ın bereketli olması, imanın orada olması ve orayla ilgili teminat olması ve son olarak daha önce ifade ettiğimiz İsa Aleyhisselam'ın Şam'a yani beyaz minareye inecek olması ve bu sebeple müminler Şam'da toplanmış olmaları da ifade edilmişti. Ebu Ubeyye ise Şam diyarının insanları toplama yeri olduğunu kabul etmemekte ve şöyle demektedir. Gerçekten bu Ebu Ubeyye'den biliyorsunuz daha önce de nakiller yaptık birçok konuda maalesef muhalefet etmekte yani e, hep farklı bir çerçeveden bakmakta o yine bu toplanma yerinin Şam olması ile ilgili bunu kabul etmiyor ve şöyle diyor. Toplama yerinin Şam olacağına dair Kur'an, sünnet ve icmadan bir delil yoktur. Yani bu kadar delil okuduk, o diyor ki ne bir delil yoktur. Bilakis Kur'an'da bunu çürüten ayet vardır ve Allah şöyle buyurmaktadır diyor. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ ard. O gün yeryüzü başka bir yer olur. Yani İbrahim Suresi 48. ayetini delil getiriyor. Böyleyken toplama yeri nasıl Şam olur diye sormakta Ebu Ubeyye. Bunu eee İbnü'l-Kesir'in Nihaye'l-Fitn ve'l-Melahim isimli e, kitapta Ebu Ubeyye dipnotlu olarak geçmekte. Şöyle cevap veririz buna. Bu konuda daha önce geçen hadisler toplanma yerinin Şam olduğunu açıklamakta. Onun böyle düşünmeye iten şey, onu böyle düşünmeye iten şey toplanmanın Sadece ahiretteki toplama olacağına inanmasıdır. Dolayısıyla gösterilen ayette zaten bunu gösteriyor. Bu dünyada böyle bir toplanmanın olacağını kabul etmemekte. Oysa ki kıyametten önce bu dünyada da bir toplanma olacağına dair sahih hadisler vardır. Hadislerde geçen kıyametten önceki toplama bu dünyada olacaktır. Yoksa toplamadan kasıt insanlar kabirlerden dirildikten sonra mahşerde olacak toplanma değildir. Kurtubi Rahimeullah haşır kelimesinin toplama manasında olduğunu açıklıyor ve bunun dört çeşit olduğunu söylüyor. İkisi bu dünyada ikisi ise ahirette. İmam Kurtubi Rahimeullah diyor ki toplama haşır diyor toplama manasındadır. Dolayısıyla diyor e, dört türlü toplanma olacaktır. İkisi bu dünyada, ikisi ahirette. Dünyadakiler şunlardır. Bir, Medine'de Yahudi kabilesi olan Beni Nadir'in Şam'a sürülmesi. O az önce hadis geçti bununla ilgili. Nereye gitmemiz gidelim dediler Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'a. O da dedi ki mahşer yerine yani Şam'a. İki, kıyametten önce insanları Şam'da bir araya getirip toplama. Bu toplama hadislerde geçen büyük ateşin insanları toplamasıdır. Birincisi Yahudi kabilesi olan Beni Nadir'in Şamat sürülmesi ikincisi kıyametten önce zaten dedik ya kıyametten önceki ilk alamet yadi, ya da kıyamet alametlerinden son alamet insanları Şam'da bir araya getirip toplama. Bu toplama hadislerde geçen büyük ateşin insanları toplamasıdır diyor İmam Kurtubi tefsirinde. Bu toplanmanın dünyada olacağına dair alimlerin icması vardır ki zaten hadisler de buna delildir. Kurtubi, İbni Kesir ve İbn Hacer Rahimeullah bu icmayı nakletmekteler. Gazali ve Halimi gibi, kimdir bu Halimi? Ee, Muhammed bin Halim Cürcani. Şafii fıkıhçıdır. Buharada kadılık yapmış. Horasan bölgesinin her tarafını gezmiştir. El Minhaj fi Şu'abil İman adlı kitabı var. Behaki Şu'abul İman adlı kitabında bu kitaptan çokça alıntı yapmıştır ve Hicri 403 yılında 65 yaşında iken vefat etmiştir. Gazali ve Halimi, işte demin bahsettiğimiz Halimi. Gibi alimler ise bu toplanmanın dünyada değil ahirette olacağını söylemişlerdir. i̇bn Hacer Rahimeullah, Mişkatül Mesabih kitabını şerh edenlerden bazılarının toplamanın kabirlerden kalktıktan sonra olacağını, bunu söylerken de şu delilleri ileri sürdüklerini belirtiyor. i̇bn Hacer Rahimeullah, Mişkatül Mesabih kitabını şerh edenlerden, bazılarının toplanma kab toplanmanın kabirlerden kalktıktan sonra olacağını, bunu söylerken de şu delilleri ileri sürdüklerini söylüyor. Yani i̇bn Hacer Rahimahullah onlardan haber veriyor. Kimlerden? Mişkatül Mesahib'in şerhini yapanlardan bir kısmı diyorlar ki, bu toplanma diyorlar kabirden kalktıktan sonradır. Ve, şu şekilde sıralıyor onların bu görüşlerini İbn Hacer diyor ki Bir, İslam'da toplama haşır denildiği zaman özel bir delil yoksa bundan kasıt kabirlerden kalktıktan sonra olan toplama anlaşılır demekteler. 2 Hadisteki gruplandırma da toplamanın Şam'da olacağı isabetli bir görüş değildir. Çünkü hicret eden kişi ya bir şeyi elde etmek için ya da bir şeyden korktuğu için ya da her ikisi için hicret eder demekteler. Üçüncüsü hadiste zikri geçen üçüncü grubun toplanması ateşin onlardan ayrılmadan onları şem cihatine doğru gitmeye zorlaması uygun bir açıklama olmaz. Dolayısıyla o ateşin bu dünyada kötü insanların üzerine musallat olacağı hükmünü elimizde delil olmadan veremeyiz demekteler. Bir diğeri de bir diğer buna e, delil olarak yani niçin niçin bu toplanma Şam'da olacak bu toplanma niçin dünyada değildir bununla ilgili dördüncü e, görüşleri de sebepleri de şu hadislerden bazısı bazılarını tefsir eder. Beyhak-ı Ali bin Zeyd'den o da Eus bin Ebi Eus yoluyla Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet ettiği hasen dereceli hadis şöyledir. Demekteler ve şu hadisi getirmekteler. ثَلَاثًا عَلَى الدَّوْبُ وَثَلَاثًا يَنْسِلُونَ عَلَى اَقْدَامِهِمْ وَثَلَاثًا عَلَى وَجُوهِهِمْ Üçü binekli olarak, üçü ayakları üzerinde suratle yürüyerek ve üçü de yüzüstü olarak gider. Bu hadisteki gruplandırma Vak'a suresinde geçen وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثًا ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman ayetine uygundur demekteler ve Vak'a suresinin yedinci. Yani diyorlar ki bu hadis kimisi ayakları üzerinde kimisi binekli olarak kimisi süratle yürüyerek ve üçü, e, üçü de yüzüstü olarak diye bu hadise delil de getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle Vak'a suresi yedide buyuruyor ki ve kuntu mezvacan felafe ve süzler de üç sınıf olduğunuz zaman. Dolayısıyla Bunlar diyor, böyle bir yorum bunun dünyada olduğunu söylemeye, söylemek diyorlar. Bu yorum diyorlar, hakkı ifade etmez. Bunu söyleyenler de Mişkatul Mesabih'in şerhini yapan bazı bazı ilim adamları. İbn Hacer rahimeullah onlardan bu nakli yapıyor. Ancak İbn Hacer'in bu görüşte olmadığını az önce ifade etmiştik. Onların bu delillerine cevap verelim şimdi. Bir, daha önce geçen sahih hadislerde büyük ateşin insanları toplaması bu dünyada olacaktır. Daha önce geçen sahih hadislerde büyük ateşin insanları toplaması bu dünyada olacaktır. İki, Vaka suresinde geçen gruplandırma hadiste geçen gruplandırma olacağını göstermez. Hadiste anlatılmak istenen fitnelerden kurtulmaktır. Kim fırsatı değerlendirip, bineceği bir deve bulan, kolayca azık edinen, ahiret hayatını özleyen, geride bıraktığından da korkan insanlar, işte bunlar hadisteki birinci gruptur. Binecek hayvan bulmak için çabalayanlar ise, artık binecek hayvan kalmaz ve sırayla binerler. Bunlar ise ikinci gruptur. Meleklerin yüzüstü süründüreceği ve ateşin önüne katıp toplayacağı grup ise üçüncü gruptur. Hadisler bir araya toplanırsa bu ateşin ahiretteki ateş olmadığı anlaşılır. Bu ateş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde sakındırdığı neler yapacağını bildirdiği bu dünyada çıkacak olan ateştir. Gerçekten bununla ilgili bir sürü delil okuduk. Abdullah bin Ömer diyor ki neyi tavsiye edersin? Aleyhisselatü Selam diyor ki Şam'a gidiniz diyor. Yani bu eğer şeyde olacak olsaydı yani ahiret günüyle alakalı olsaydı niçin Aleyhisselatü Vesselam böyle söylesin? Yani tamamı sahih diyeceğimiz hadisler naklettik burada. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hâhûne hâ demesiyle eliyle Şam tarafı göstererek yani e, ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte şurada haşrolunacaksınız demesi ve buna benzer birçok hadis rivayet ettik. Ve devam edelim. Delil olarak aldıkları ve ravisi sika olduğu tartışmalı Ali bin Zeyd olan Beyhaki'deki hadis, demin onların getirdiği hadis bu haşrın dünyada olacağına dair bilgi veren hadislere ters değildir. Nitekim müsnet'te Müsnette Ali bin Zeyt yoluyla gelen hadis şöyledir. Yüzlerini tümseklere ve dikenlere çarpmasın diye korurlar. Ahiretteki toplanma yeri ise dümdüz bir arazidir. İçinde iniş çıkış, kayalık tepelik ve dikenlik yoktur. Nevevi Rahimeullah diyor ki, alimler şöyle demiştir. Bu haşr dünyanın sonunda Kıyametten az önce, Sura üfürülmeden az önce olacaktır. Nevevi Rahimahullah. Dikkat ediniz. Diyor ki, bu haşır yani bu toplanma, dünyanın sonunda, Kıyametten az önce, Sura üfürülmeden az önce olacaktır. Buna şu hadis delildir. Geri, geri kalanların bir ateş, geri kalanlarını bir ateş toplar. Onlarla beraber dinlenir, onlarla beraber sabahlar. Ve onlarla beraber akşamlar demekte Müslim'in şerhinde i̇mam Neve Rahimehullah. Ve biz bu hadisi az önce zikretmiştik. İbn Kesir Rahimehullah ahir zamanda çıkacak ateşin bu dünyada olacağı ile ilgili hadisleri delil olarak verdikten sonra şöyle diyor. Bu hadislerin akışı zamanın sonunda dünyanın bütün bölgelerinde bulunan, İnsanların mahşer yerinde toplanacağını gösterir. Orası da Şam diyarıdır diyor İbn Kesir. Ve devamla diyor ki, bütün bunlar bu toplanmanın zamanın sonunda olacağına delildir. Çünkü yemek, içmek ve satın alınan hayvanlara binme ve diğer şeyler vardır. Yeme, içme ve satın alınan hayvanlara binme ve diğer şeyler vardır. Hatırlayınız yani gerçekten ahirette yeme, içme, veya efendim hayvanları satın alma hatta o hayvanı elde etmek için bahçesini verme ahirette olması mümkün değildir. Dolayısıyla İbn-i Kesir Rahimeullah'ın sözü hak bir sözdür. Öyle ki ateş geri kalanları da yok etmektedir. Eğer bu toplama sura üfürülüp dirildikten sonra olsaydı ölüm diye bir şey kalmazdı. Satın alınan binek de kalmazdı. Yine Arasat meydanında hayvanlar, yemekler, içecekler ve elbiselerin olmaması gerekirdi demekte de İbn Kesir En Nihaye'l Fitan ve'l Malahim isimli eserinde. Ahiretteki toplanma ise hadislerde geldiği üzere mümin ve kafirlerin hepsinin beraber yalın ayak, çıplak, sünnetsiz, sakatlık ve hastalıktan selamette olarak bir meydanda toplanmalarıdır. Yani mümin ve kafir ayırımı olmadan çırıl çıplak sakatlık ve hastalıktan emin bir şekilde selamette çıplak yalın ayak ve sünnetsiz olarak mahşer günü yani ahirette olacak toplanma bu şekliyle olacaktır. Buhari Rahimahullah İbni Abbas radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Resulullah ve vesselam aramızdayken kalktı ve şöyle buyurdu. ne kum mehhur ne hufaten uureten vule Keme beden ne ev halkindu Allah Allaha söyleset ve selam kalktı ve şöyle buyurdu muhakkak Sizler yalın ayaklılar çıplaklar ve sünnetsizler olarak toplanacaksınız. İlk yaratmaya başladığımız gibi yine onu iade edeceğiz ayet selatü ve burada keme beda'ne evvele halqin nu'iduh enbiya suresinin 104. De ayetini okuyor ve devamla diyor ki insanlar içinde kıyamet gününde ilk olarak elbise giydirilecek kimse İbrahim Halilullah'tır Aleyhisselam. İnsanlar içinde yani siz çıplak olacaksınız, sünnetsiz olacaksınız ve yalın ayak olacaksınız. Ancak ve bununla beraber hemen Enbiya Suresinin 104. ayetini okudu. O ayette şöyledir. İlk yaratmaya başladığımız gibi yine onu iade edeceğiz. Yani insan ilk hılkatına döndürülecek. Ve Aleyhisselatü devamla diyor ki, Kıyamet gününde ilk olarak elbise giydirilecek kimse, İbrahim Aleyhisselam'dır. İbn Hacer Rahimehullah şöyle diyor. Öldükten sonra yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak diriltilenlerin hangi bahçeleri var ki onları yaşlı develeri satın almak için ödesinler? <gülüyor> evet bu şekilde İbn Hacer Rahimehullah bu toplanmayı Ebu Ubeyye diye demin ismi geçen ve yine az önce bahsettiğimiz az önce bahsettiğimiz Mişkatül Mesabihe e, şerh yapan alimlerin bunu kabul etmemesine diyor ki. Çünkü hadislerde diyor ki adam bahçesini verecek. Neye karşılık? Efendim yaşlı bir deveyi satın almak için bahçesini verecek. Ve nihayet bunu da bulamayacak. Dolayısıyla İbn-i Hacı Rahimeullah soruyor diyor ki öldükten sonra yalın ayak çıplak ve sünnetsiz. Yani yalın ayak adamın bırakınız malı mülkü olmasını ayağına giyecek bir ayakkabısı. Ve hatta üstüne giyecek bir elbisesi yok. Çünkü Rabbimizin takdiri böyledir. Enbiya suresi 104. ayette belirttiği gibi. İlk yaratılışına insanı çevirecektir. Dolayısıyla diyor yani bunları olmayan kimsenin bahçesi mi var ki versin de deve alsın. Yani Valla orada ne deveyi satan var ne de deveyi alacak gü güce sahip herhangi bir kimse var. O gün kişi ancak kendisi için ee, haşır var, mizam var, hesap var. Efendim, e, sırat var. Dolayısıyla sahifelerin uçuşması var ve bu anlamda e, bu toplanmayla az önce ifade ettiğimiz gibi dünyada iki toplanma dedik. Bu iki toplanmadan da kasıt Allah Resulü Sallallahu ve Sellem'in az önce hadiste geçtiği gibi hadiste geçtiği gibi Medine'de Yahudi kabilesi olan Beni Nadir'in şama sürülmesi ve bir de kıyametten önce insanları şama mahşerlerine toplayacak bir ateşin çıkması, diğer toplanmada e, zaten ahirette olduğunu ifade etmiştik. Sonuç olarak, sonuç olarak şöyle diyoruz, sonuç olarak, yani sonuç derken biz bu kıyamet alametlerinden ne elde ettiğimizle ilgili inşallah birkaç hususu hatırlattıktan sonra dersimizi noktalayacağız. Birincisi, Kıyamet alametlerine iman, gaybe imandandır. Kıyamet alametlerine iman, gaybe imandandır. Herhangi bir Müslüman buna iman etmezse, imanı tamamlanmış sayılmaz. İkincisi, kıyamet alametlerine olan iman, ahiret gününe olan imanın içindedir. Yani bu çalışmamızdan önemli olan, ee, sonuçları var bu çalışmamızın. Bunlardan bir tanesi kıyamet alametlerine iman gaybe imanı, imanı kapsar. O da gaybtan haber veren Allah subhanahu ve tealedir. Dilediği gibi ve rasullerine bildirdiği gibi. İkincisi kıyamet alametlerine olan iman ahiret gününe olan imanın içindedir. Ve liyumil ahir dediğimiz yani ahirette inanan bir kimse kıyamet ve bunun alametlerine de inanmak durumundadır. Çünkü fe inne astaqal hadis Çünkü sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olarak gelen ister mütevâtir olsun ister ahad olsun hadislere iman etmek ve onları kabul etmek farzdır. Onları reddetmek caiz değildir. İtikad konuları sahih hadislerle ispat edilir. Bu sahih hadisler Hadisler, ahad hadisler olsa bile böyledir. Dolayısıyla bu konuda ahad hadislere bakış açımızı da ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla itikat konuları e, sahih hadislerle ispat edilir. Bu sahih hadisler ahad olsalar da durumu değiştirmez. Dördüncüsü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet alametlerinin hem ortaya çıkanlarından ve hem de ileride çıkacak olanlarından kendi ümmetini haberdar etmiştir. Bu alametlerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in hadislerinden payı çoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet alametlerinin hem ortaya çıkanlarından hem de çıkacak olanlarından, yani ileride çıkacak olanlarından, hatırlayınız biz üçe ayırmıştık demiştik ki, olmuş alametler, henüz var olan alametler ve çıkacak alametler diye üçe ayırmıştık kıyamet alametlerini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'de bunların hepsini haber vermiştir Ve yine bu alametleri sayarken küçük alametler, orta alametler ve büyük alametler olarak saydık ki konumuzun bu kısmını e, oluşturan bölüm büyük alametlerdir. E, orta alametler de bir neslin yok olması gibi yani bizden önceki atalarımızın, ondan önceki atalarının, ondan önceki atalarının yok olması gibi bu anlamda bir neslin yok olmasına orta alamet, kıyamet demiştik. O yüzden bir bedevi topluluk. Yani yaş olarak ileri yaşta bir bedevi topluluk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek demişti ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet ne zamandır? Aleyhisselatü Vesselam yanlarında küçük bir çocuk vardı onlara dedi ki şu çocuk büyüdüğünde sizin kıyametiniz kopmuştur. Dolayısıyla bunu orta kıyamet olarak değerlendirmiştik. Büyük kıyamet zaten bildiğimiz ve alametlerini saydığımız büyük kıyamet ve bir de küçük kıyamet ve alametleri işte o binaların yükselmesi, efendime söyleyeyim e, emniyetin yok olması ve benzeri alametler saymıştık. Ta Aysel ve Selem'in başlayıp e, kıyamete kadar gidecek olan alametleri söylemiştik. Beşincisi kıyametin ne zaman kopacağını Allah Subhanahu ve Teala saklı tutmuştur. Allah azza ve celle onun bilgisinin ne en yakın bir melek ve ne de gönderilen bir nebiye vermemiştir. Yani Allah'ın dışında kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez. Aynı dün bahsetmiştim bir yere uğradım. Bana dedi ki yani bana birisi şöyle bir soru sordu. Dedi ki Mehdi Aleyhisselam dedi ne dersin dedi. Yani gelecek mi dedi falan. dedim Allah'ın vaadi haktır gelir dedim. Hayır diyor. Yani bu sene gelecek mi? Baktım ki ısrarla soruyor. Anladım ki bir şeylere kilitlenmiş. 2012 dedi ama böyle söyleyenler var falan. Biz de dedik yine. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi için önce deccalın olması lazım. Büyük fitnelerin olması lazım. Dolayısıyla bu fitneler yaşanmadan böyle insanların buna saat koymaları. Hatırlayınız birileri demişti ki 2012 kıyamet kıyametin kopma zamanıdır. Subhanallah kimisi insanlar kimisi Hevadan konuşmaya ne kadar da meraklılar. Halbuki Allah'a hamdolsun ki biz dersimiz boyunca takip ettiğimiz metod ve yöntem anlayışımız da buydu. Çünkü bunun mütevatir derecede olması gerekiyordu. Kur'an ve sünnete dayalı Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği gaybi hususlar, kıyamet alametleri gaybi hususlardır. Dolayısıyla buna inanmak ve bu anlamda bir akide oluşturmak için... Kur'an ve sünnete ihtiyaç var çünkü dini ilimler gaybı bilgiler tevkifi olması gereken yani Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmesi gereken bilgilerdir Dolayısıyla biz diyoruz ki Allah'ın dışında ne mukarrap bir melek ne mukarrap bir melek ne de hiçbir enbiya hiç kimse Allah'ın dışında kıyametin ne zaman kopacağını ne zaman kopacağını bilemez. Bu dünyanın sonunun ne zaman olacağı konusunda tek bir sahih hadis yoktur. Tek bir sahih hadis bile yoktur ki Allah Resulü Aleyhisselam desin ki kıyamet şu gün kopacaktır. Veya şu zamanda kopacaktır veya şu tarihte kopacaktır. Dolayısıyla sahih bir tek hadis bile yoktur. Hatırlayınız Cibril hadisinde Cibril Aleyhisselam Resulü Aleyhisselam'a dedi ki اَخْبِرْنِ عَنِ السَّعَى bana dedi kıyamet saatini haber ver. Aleyhisselatü vesselam ona dedi ki onun dedi soran dedi sorulandan e, daha iyi bilmekte. Yani senin bilmediğin gibi ben de bilmiyorum. Ya da sen benim bilmediğimi biliyorsun. Ancak ben sana onun alametlerini haber vereyim dedi. Ve böylelikle Allah'a hamdolsun o alametlerden bizler de haberdar olduk. Küçük alametlerin hepsinin belirgin olarak görülmesinden kasıt her alametin belirgin biçimde yerleşmesidir. Ta ki o alamet karşısında olan şey çok az olarak kalır. Yani biz küçük alametleri sayarken küçük alametlerden azı hariç hepsi görülmüştür diyoruz. Bu görülmekten kasıt yani ciddi manada belirgin bir şekilde kendini gösterir toplum içinde yerini alır. Yine dokuzuncu olarak bir şeyin kıyametin kıyamet alameti olması o şeyin kötü veya haram olacağı anlamını taşımaz. Yani mesela dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi kıyamet alametidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı kıyamet alametidir ve benzeri şeyler söyledik. Ve inallahu sallallahu ve in fitneler işte Medine sokaklarını göstererek yağmurun her yeri ıslattığı gibi fitneler sokaklarınızda gezecektir demesi ve benzeri bir şey kıyametin alameti ise ki Mehdi aleyhisselam da kıyametin alametlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla o şeyin kötü olacağını göstermez veya son işlediğimiz de, derste debbetul arz dedik. Mümini ve kafiri ayırt edecek ve ona kendisinden haber verecek. Dolayısıyla e, her kıyamet alameti kötüdür manası çıkmaz. Kıyamet alametleri haram, farz, mübah, iyi ve kötü olan şeyleri kapsar. Mesela İstanbul'un fethi bunlardan bir tanesidir. Şu ana kadar büyük alametlerden bir şey ortaya çıkmamıştır. Yani bizim bu dersleri işlerken kıyamet alametlerinden şu ana kadar hiçbir şey ortaya çıkmamıştır. Bunu anlıyoruz. On birinci olarak büyük alametlerden ilki görülünce diğer alametlerde ipe dizilmiş boncuklar gibi birbirini sırayla takip Eder. Yani biz bunu derken hani büyük alametlerden hiçbirisi çıkmamıştır. Çünkü Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlardan birisi başladığı zaman tespih taneleri gibi ya da bir boncuk ipe dizilmiş boncuk tanesi gibi ardarda arda gelirler. Böyle aniden tutun böyle bir tesbihi şöyle bir kopartın nasıl böyle dağıldığı zaman ar ard dağılırsa aynı şekilde büyük alametlerden birisi görükecek olursa Mutlaka diğerleri de peşi sıra hatta birinin izi gitmeden o biri ortaya çıktığını göreceksiniz birinin birisi daha kaybolmadan onun izi onun şokunu insanlar atlatmadan ikincisini göreceklerdir bunlar hadislerle sabittir. 12. Kıyamet alametlerinden görülen her alamet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesidir. Ve onun nebi olduğunun delilidir. Nitekim o ileride olacak olan birçok şeyden haber vermiştir. Ve o onun dediği gibi de olmuştur. Onun dediği gibi de olmuştur. Yine 13. olarak aynı ölmek üzere olan insanda görülen belirtiler gibi kıyamet alametlerinden bir çoğunun ortaya çıkması, bu dünyanın bozukluğuna ve artık sonunun yaklaştığına delildir. 14. Tevbe kapısı güneş batıdan doğuncaya kadar açıktır. Güneş batıdan doğduktan sonra artık tevbe kapısı kıyamet gününe kadar kapanır. Hatırlayınız bu çıkacak alametlerden, hatta büyük alametlerden ilki, Güneşin batıdan doğmasıdır. O doğduktan sonra artık töbe kapısı da kapanmış olacaktır. Ve peşi peşi, peşi sıra birbirini takip edecektir. On beşincisi, Güneş batıdan doğduğu anda hemen kıyamet kopmayacaktır. Bir müddet daha hayat, alışveriş gibi işlerle devam edecektir. En son büyük kıyamet alameti İnsanları Şam civarında toplayacak olan ateştir. Bugün konumuzu teşkil eden büyük ateşin çıkması ve insanları Şam'da mahşerlerinde toplayacak olmasıdır. Bu toplama kıyametten önce dünyada olacaktır. 17. Yedi, si kıyamet ancak en kötü insanların üzerine kopacaktır. Dolayısıyla biz, kıyamet alametleri dersini işlerken, kıyamet alameti dersini işlerken, kıyametin isimlerinden başlayarak, onun ahirete iman kapsamına girdiğini, ve bunun önemini ifade etmiştik, ve, kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili, ilk derslerde açıklama yapmış, ve bunun vaktinin yaklaştığını haber vererek, kıyamet alametlerini anlatırken, Şuradan söze başlamıştık. Resulullah Aleyhisselatü vesselam'in gönderilmesi. Kıyamet alametlerini sayıyorum. Küçük, orta ve büyük alametler. Bunları tekrar haber veriyorum. Tabi ki biz kıyametin ne anlama geldiğini ve kıyameti gelen kıyamet isminin aslında Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı lafızlarla. Mesela sa'a lafzıyla geldiğini ve lehumil ahir lafzıyla geldiğini ve bir sürü farklı farklı lafızlarla geldiğini haber vermiştik. Bunlardan dedik ki o kıyamet alametleri şunlardır. Ee, sıralamamızı yaparken dedik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesi bu ilk kıyametin ilk alametidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesi. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı Kudüs'ün fethi Amvas'ta ortaya çıkan Taun yani veba hastalığı, malın çoğalması ve sadaka verilecek kişinin bulunmaması, fitnelerin ortaya çıkması, fitnelerin doğu tarafında ortaya çıkması, Osman radıyallahu anh'ın öldürülmesi, Cemel savaşı, Sıffin savaşı, haricilerin çıkması, Harre savaşı, Kur'an'ın mahluk olduğu fitnesi, geçmiş ümmetlerin adetlerine uymak, peygamberlik iddiasında bulunanların ortaya çıkması, güvenliğin artması, Hicaz'da ateş çıkması, Türklerle savaş, Acemlerle savaş, emanetin kaybolması, ilmin kaldırılmasıyla birlikte cahilliğin çoğalması, polislerin ve zalim idarecilerin yardımcılarının çoğalması, zinanın yaygınlaşması, faizin yayılması, çalgı aletlerinin çoğalması ve bunların helal sayılması, içkinin çok içilmesi ve helal sayılması, mescitlerin süslenmesi ve bununla övünmek, binaların yükseltilmesi, cariyenin efendisini doğurması, öldürmenin çoğalması, zamanın birbirine yaklaşması, yani kısalması, alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması, bu ümmet içinde, ''Şirk koşanların görülmesi, kötülüğün yani fuhş, haddi aşmanın artması, akrabalığın kesilmesi ve kötü komşuluk, yaşlıların gençlere benzemesi, şiddetli cimriliğin artması, ticaretin artması, depremlerin çoğalması, yere batma, mezholma yani şekil değiştirme ve taşlanmanın olması.'' İhlaslı insanların azalması, düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi, sadece tanıdık insanlara selam verilmesi, küçük kişilerden fetva alınması, örtülü çıplak kadınların ortaya çıkışı, mümin kişinin gördüğü rüyanın gerçekleşmesi, yazının çoğalması ve yayılması, İslam'ın teşvik ettiği sünnetlerin hafife alınması,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 ve ürünün azalması Fırat nehrinin altın bir dağ çıkarması vahşi hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması belaların şiddetinden dolayı ölmeyi istemek Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşması İstanbul'un fethi Kahstanlı'nın çıkması Yahudilerle savaş Zamanın sonunda Medine'nin kötüleri içinden çıkarttıktan sonra harap olması. Müminlerin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın çıkması. Mescid-i Haram'ın mübah kılması, kılın, e, kılınması ve Kabe'nin yıkılması. Ve bütün bu alametlerden sonra büyük alametleri, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması, Mesih Deccal'ın fitnesi ve hurucu ortaya çıkması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Ye'cuc ve Me'cuc, Üç büyük çöküntü, Duhan yani duman, Güneşin battığı yerden doğması, Debbetul Ard ve insanları toplayan, insanları mahşerlerine toplayan, Ateş şeklinde sıraladık. Dolayısıyla tüm bu saydığım kıyametin alametleri Allah'a hamdolsun Rabbimiz Subhanahu ve teale bu dersi khatmetmeyi, sonunu getirmeyi bizlere nasip etti. Başlıklarını verdiğim bu konular e, linkimizde bulunmakta yani kıyamet alametleri serisi tamamen burada bulunmakta ve bu anlamda kendisinden istifade ettiğimiz birçok kaynak oldu Fethülbari İbn-i Hacer rahimahullah. yine İmam Nevevi'nin şerhi ve benzeri müstakil kıyamet alametlerini haber veren eserler olduğu gibi en önemli olarak hadis yayınlarından çıkan Kur'an ve sahih hadisler ışığında kıyamet alametleri isimli eser bu eser Yusuf el eseridir ona bu çalışmasından ötürü Allah Azza ve Celle'nin kendisini cennetle rızıklandırmasını temenni ediyoruz. Bu anlamda e, gerçekten bu eserden biz faydalandık ve bu konudan yine bu e, kıyamet alameti ile ilgilenen kardeşlerimizin bu eseri temin ederek büyük ölçüde istifade edeceklerini e, söylüyorum ve tavsiye ediyorum. İnşallah... E, benim de bu, ders, bu dersleri burada nakletmek gibi bir e, görevim oldu. Allah subhanehu ve teala beni bununla e, onurlandırdı. E, eğer hata varsa hatalar bana aittir. E, i̇sabetli konular ise masum ve tertemiz. Kur'an ve sünnetindir, İslam'ındır. Allah hepinizden razı olsun. Ben dersi böylelikle noktalamış oldum. Soru varsa ben birazdan, sorulara cevap verebilirim inşallah e, e, vardı demin kardeşimizin birisi diyor ki ne biz 1433'teyiz zaten 2012 kıyamet yılıdır diyenler dikkat ediniz cahillerin kullandığı takvimi kullanıyorlar dolayısıyla biz 1433'teysek biz onların takvimiyle ilgilenmiyoruz onlara itibar etmiyoruz ezihi vallahu alem ve sallallahu ale nebine muhammedin ve ali muhammed subhanek allahumma bihamdik